Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Taha suresi 1 ila 135. ayetler. Mekke döneminde nazil olmuştur. 135 ayettir. Sure adını başındaki huruful mukatta'dan almıştır. 130 131. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Tâ Hâ Resulüm Biz Kur'an'ı sana zahmet çekmen için değil ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Bu Kur'an yeri ve yüce gökleri yaratanın peyderpey tedricen indirdiği bir kitaptır. O Rahman'ın hakimiyeti aşı kuşatmış, hükmü altına almıştır. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların hepsi ancak O'nundur. Sesini duada yükselsen de yükseltmesen de O'na göre birdir. Çünkü O, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Allah O'dur ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Resulüm, Musa'nın haberi artık sana geldi.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 Papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Ve ben peygamberliğe seni seçtim. Şimdi vahyedilenleri dinle. Şüphesiz Allah benim, ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anlamak için dost doğru namaz kıl. Elbette ki beklenen kıyamet saati gelecektir. Ben onu hemen hemen gizli tutuyorum ki herkes her an ahiretine hazır olsun ve orada dünyadayken peşinde koştuğu ve çalıştığının karşılığını bulsun. Artık ona inanmayan ve kendi arzusuna uyan kimse sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki o asamdır. Ona dayanırım, onunla dabarıma yaprak çırparım ve onunla daha birçok ihtiyacımı görürüm. Allah buyurdu, onu yere bırak ey Musa. O da onu bıraktı, bir de ne görsün? O kıvranıp koşan bir yılan oluvermiş. Allah buyurdu, al onu eline korkma. Biz onu yine ilk şekline döndüreceğiz. Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın başka bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim. Firavun'a git, çünkü o azdı. Benim kullarım üzerinde otorite kurup kendisini ilahlaştırdı. Musa dedi ki, Rabbim, benim gönlüme genişlik ver. Benim işimi kolaylaştır, dilimden de şu düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir, yardımcı yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu bana destek eyle. Onu işimde ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım, tebliğ yapalım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu. Ey Musa! istediğin sana verildi. Andolsun ki biz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 o firavuna tebliğde gevşeklik göstermeyin. Firavuna gidin, çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler ve benden korkar. Dediler ki, ey Rabbimiz, onun bize kötülük etmesinden veya iyice azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu ki, korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Hemen ona gidin ve deyin ki, ''Biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam ve saadet doğruya uyanlaradır.'' Bize, ''Peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler mutlaka azaba çarptırılacaktır.'' diye vahyedildi. Firavun, ''Rabbiniz kimdir ey Musa?'' dedi. O da, ''Rabbimiz, her şeye yaratılış ve özelliğini verip, sonra bu özelliğe uygun yolu gösterendir, dedi. Firabun, öyleyse ya önceki nesillerin durumu ne olacak, dedi. Musa dedi ki, onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz da, unutmaz da. O Rab ki, yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su yağmur indirdi. Allah buyurdu ki biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Resulüm, andolsun ki biz ona Firavuna bütün ayetlerimizi gösterdik de o yine yalanladı ve yüz çevirdi. İnanmamakta direndi ve ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?" dedi. "Biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihirle karşılık vereceğiz." ''Şimdi sen aramızda bizim de senin de caymayacağımız uygun düz bir meydanlıkta buluşma yeri ve vakti ayarla da orada karşılaşalım.'' Musa, ''Sizinle buluşma zamanımız süs günü, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir.'' dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini en mahir sihirbazlarını ve aletlerini topladı, sonra buluşma yerine geldi. Musa onlara...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 Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en ideal yolunuzu, yaşam düzeninizi bozmak istiyorlar. O halde bütün hilenizi toplayıp sıra halinde meydana gelin. Bugün üstün gelen mutlaka kurtuluşa, muradına ermiştir. Sihirbazlar, ''Ey Musa, hünerlerini istersen sen önce ortaya at, istersen biz ortaya atalım.'' dediler. Musa, ''Hayır.''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 Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa ne yapsa umduğuna eremez. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür.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 ''Sen olsa olsa bu dünya hayatına hükmedebilirsin.'' ''Doğrusu biz hatalarımızı ve bizi zorlayarak yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın mükafatı seninkinden daha hayırlı ve cezası mükafatı da daha devamlıdır.'' dediler. Şüphesiz ki kim Rabbine suçlu olarak emirlerini tanımamış olarak veya şirk içinde gelirse... Şüphesiz onun için cehennem vardır. Orada yanmakla ne ölüp kurtulur, ne de tekrar dirilince yaşar, daima yanıp ölür, dirilip tekrar yanar. Kim de ona salih, sebapla amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler, alt tarafından ırmaklar akan adn cennetleri vardır ki, onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu her türlü günahtan arınanların mükafatıdır. Andolsun ki biz Musa'ya kullarımı Mısır'dan geceliğin yürüt çıkar. Onlara denizde asanla kuru yol aç. Firavun yetişecek diye korkma. Boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik. Firavun da askerleriyle onların peşine düştü. Ama o yarılan denizden onları saran bir dalga kendilerini kaplayıp boğuverdi.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 Sonra gazabım üzerinize iner, kimin de üzerine gazabım inerse, hiç kuşkusuz o, uçuruma düşmüş, helak olmuştur. Bununla beraber şüphesiz ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da doğru yola giden kimseyi elbette bağışlarım. Allah buyurdu, Ey Musa, seni alelacele kavminden öne geçiren nedir? Dedi ki, onlar, işte benim izimden gelmektedirler. Ya Rabbi, sen razı olasın diye sana gelmekte acele ettim. Allah, biz senden sonra çölde başlarına Harun'u bıraktığın kavmini denedik. Münafık Samiri onları saptırdı, buyurdu. Bunun üzerine Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. Ey kavmim, Rabbinin size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ben ayrılınca size zaman uzun mu geldi?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 Sakalından saçından tutup çekmeye başladı. Harun, ey anamın oğlu, sakalımı başımı saçımı tutma. Doğrusu ben senin İsrailoğlar arasında ayrılık çıkardın ve sözüme dikkat etmedin demenden korktum da bunları terk edip gelmedim dedi. Musa, ey Samiri, ya senin bu işin nedir? dedi. O da ben onların görüp bilmediklerini gördüm de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 Şüphe yok ki tarafımızdan sana bir zikir, tefekkür hazinesi ve hayat nizamı olarak Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Onun azabı içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet gününde onlar için bu ne kötü bir yüktür. O gün suğura üflenir, ve o gün suçluları korkudan gözleri göermiş olarak mahşerde toplarız. Kendi aralarında siz dünyada olsa olsa on gün kadar bir süre kaldınız diye gizli gizli fısıldaşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Onların en olgun akıllı olanıysa bir günden daha fazla kalmadınız diyecek. Resulüm sana dağlar hakkında da soruyorlar. De ki... Rabbim onları kıyamet günü ufalayıp savuracaktır. Yerlerini dümdüz çöl gibi kuru bir toprak halinde bırakacak. Orada ne bir eğrilik, çukur ne de bir tümsek göreceksin. O gün mahşerde insanlar davetçiye hiçbir eğrilik ve sapma olmadan uyarlar. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Fısıltıdan, uğultudan başka ses işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların önlerindeki geleceklerini ve arkalarındaki geçmişlerini bilir, onlarsa onu bilgice kavrayamazlar. Bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Omuzlarına zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır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 o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Hani meleklere, kudretim için Adem'e secde edin dediğimizde, iblisten başkaları hemen secde ettiler, o ise diretti. Dedi ki, Ey Adem, şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. Ve sen hakikaten burada ne susuyacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle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 sen böyle görmez halde bırakılacaksın. İşte biz Rabbinin ayetlerinden habersiz, ömrüne israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim kendilerinden evvel nice asırlarda insanları yok etmemiz onları hala doğru yola getirmedi mi?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 ve batmasından evvel ikindi vaktinde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin belirli saatlerinde akşam ve yatsıda ve gündüzün etrafında öğleyinde tesbih et namaz kıl ki neticeden razı olasın. Kendilerini denemek için o inkar edenlerden bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetine zenginlik ve devdebesine Asla gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Ailene ve ümmete namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Aksine biz sana rızık veriyoruz. Güzel akıbet takva sahiplerinin Allah'ın emrine uygun yaşayanların karşı gelmekten sakınanlarındır.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 lerdir rasulüm ki herkes dikkatle gözetlemektedir Siz de gözetleyin netice itibariyle hidayete eren istikamet sahipleri kimdir doğru yolda olan kimdir bileceksiniz Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Taha Suresi 1-135. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Diknotlar Fatih Özgür